Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allahü Teala Hazretleri Cuma'yı çok e, mübarek bir gün eylemiş. İçine birçok rahmetler, hayırlar tercih Ama bunlar tabi inananlar için bu güzel hayırlardan, Allah'ın rahmetinden, ikramından, ifsanından istifade etmeyi Allah cümlenize ve cümlemize nasip ve müyesser eylesin allah Teala hazriyetlerine sonsuz hamdü senalar ediyorum. Ee, üzerimizde nimetleri sayılamayacak kadar çok, Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor zaten. Ve intâ nimet nimetallâh ilâ Hani insan oturup da sobradaki nimetleri bile saymaya kalksa, ne kadar oluyor. Ama tabii kendisinin istifade ettiği çeşitli nimetler. Hepsini birden ne kadar diye saymak baksa saymak bitmez. Her şey bir nimet. Hava nimet, su nimet, efendim, sıhhat nimet, efendim, vücudun her ağzasının mutlu çalışması nimet. Onun için allah Teala Hazretlerinin e, e, sonsuz nimetleri var üzerimize. Hamdü ediyorum. Her zaman hepimiz hamdü ediyoruz. Tabii bir başka özel e, benim etme sebebim var bu cuma günü. Sevgili dinleyiciler, Akra, e, Ak Radyo, e, Radyo Televizyon yayın şirketimizi sizlerle beraber kurduk. E, birkaç sene oldu. Elhamdülillah çok güzel e, gelişmeler nasip etti allah Teala Hazretleri. Hamdü senalar olsun, şükürler olsun. En e, çok dinlenen, en güzel yayın yapan, şeylerden birisi haline geldi, radyolardan birisi haline geldi. Şimdi de size uzaydan, uydudan seslenme imkanı bulduk. O imkanları hazırladık sizlere. Allah'a hamdüsüyalar olsun. Dün arkadaşlarım benimle burada konuşma için telefon açtıklarında söylediler. Artık Almanya'dan bile dinlenebiliyormuş. Bir kardeş orada demiş ki o evimin her odasına radyo kur kurdum. Mutfağa da e, radyo kurdum. Efendim sabahtan akşama Akra'yı dinliyoruz diyormuş. Çok sevindim tabi. Biz kendi aramızda şaka yapıyoruz. Öre e, dinleyiciler çıkartmışlar bu sözü. E, hani alkolü çok içen insan e, alkolik oluyor. Tabi alkol haram kötü bir şey onu içmemesi lazım insanla ama hani alıştığı zaman bir şeyin işte de düştüğü zaman kurtaramıyor kendisini alkolü çok düşünce alkollik oluyor artık çekmek istese de kendisini alamıyor onun için hani efendim bunun alkolü azmış bir anın içinde alkol miktarı düşükmüş işte içersen de olurmuş dememek lazım ben üzülüyorum tabi çarşıya pazara sanayi sitelerine falan gidiyorum zaman zaman arabayı hamir gerekiyor. İş icabı gidiyoruz öyle yerlere. Bakıyorum çıraklar efendim küçücük çocuklar işçiler efendim öğle tatilinde işte peynir ekmek alıyorlar. Kenarda yemeklerini yiyecekler. Bir de bakıyorum yanlarında meşrubat olarak bira almışlar. Bira içiyorlar. İşte onunla yemeklerini yiyorlar. Yani haram olduğunu bilmiyorlar mı yoksa aldırmıyorlar mı aileleri söylemiyor mu? Neyse artık vebal ise kimin ama işte oradan alışır. Alıştığı zaman alkolik olur insan, ondan sonra bırakamaz, ondan sonra bir adam, insan alkolik olur mu olursa ne olur merak edenler gitsin Almanya'yı görsünler. Almanya'da nasıl böyle büyük vanoflar, büyük e, tren istasyonları, umumi yerler, sokaklarda filan böyle gezdiği zaman insanın gözüne çarpıyordu, yüreğe parçalanıyor, efendim nasıl alkolikler böyle yerlerde yatıyorlar, nasıl Yardım müesseselerinin kapılarında sabahin onlar yardım edecekler diye dizilmişler, yerlere serilmişler, artık hiçbir şeyden e, şeyleri kalmamış, efendim. korkuları kalmamış, endişeleri çekmeleri kalmamış, yerlerde yatıyorlar, e, çöpleri karıştırıyor, çöp kutularını karıştırıyor çünkü şey gidince dengesi gidince insanı çok fena alıyor efendim yani insan kötü şeylere alıştı çok fena. Tabi insanın çocukluktan itibaren güzel şeylere alışması lazım. Tabi bizim şakamıza gelelim. E, Dinleyicilerin şakası da e, alkolik kelimesi gibi bir kelime çıkartmışlar. E, ak akro Akrakolik oluyorlarmış. Çünkü çok tatlı hakikaten programlar. Ben de Türkiye'deki seyahatim esnasında arabayla falan giderken açıyorum. Peş peşine programlar ilgilenir, insan dinliyor, çok hoşuna gidiyor. Allah razı olsun. Hepinizden ve tabii programları hazırlayan kardeşlerimizden. E, muhtelif insanlar geliyorlar, hepsi tabi bizim kadrolu elemanımız değil konuşanlar. E, bir kısmı Allah rızası için geliyor, bir konuşma veriyor, gidiyor. Konuşmacılar, yazarlar, meşhur insanlar, milletvekilleri, Allah razı olsun. Hepsi gelip yorum yapıyorlar, konuşma yapıyorlar, hepsine teşekkürlerimizi sunarız. Hem de nereden? Bugün konuşmamız nereden? O da bir sürpriz. Mekke-i konuşuyoruz size bugün. allah Teala Hazretleri nasip etti, buraya geldik efendim ömremizi yaptık Allah cümlemize nasip eylesin tekrar tekrar ömre yapmayı hac etmeyi, buraları ziyaret etmeyi Allah-u Teala Hazretleri nasip eylesin Mekke-i yani dünyanın en mübarek beldesinden, en mukaddes beldesinden size böyle e, hamd ederek, e, sevinerek sürül içinde, sevinç içinde konuşmamı yapıyorum Allah-u Teala Hazretleri hepimize nimetlerini rahimi eylesin tabi nimetin cevali hani yok olması eldeyken elden gitmesi çok acı bir şey. Peygamber Şahı Allahü Vesselam efendimiz cevali nimetten nimet getirirken bir sebepten dolayı tabi Allah gazet ediyor, kızıyor demenim, elinden elden gidiyor insanın nimet kusurundan, günahından, suçundan söylediğim bir sözden dolayı. E, nimetin revalinden Allah'a sığınır e, imiş dualarıyla e, böyle dua edermiş, biliyoruz. Bize verdiği nimetleri daimi eylesin, Mevlamız üzerimizde eksik etmesin, verdikten sonra almazsın, izletten sonra zilleti düşürmesin, nimetten sonra nikmete, yokluğa uğratmasın, azabına, gazabına düşecek duruma getirmesin. Onun için çok çalışmamız lazım, çok düşünmemiz lazım mekke Mükerreme tabi en mukaddes belde, dünya üzerinde Hazreti Adem Atamız Aleyhisselam'dan beri ilk yapılmış olan ibadethanenin olduğu yer. Tövkalade önemli bir yer yani İslami bakımdan, dinli bakımdan dünyanın en mukaddes yeri Şükşükre Kur'an-ı Kerim'de de mübarek olduğu beyan edilen bir yer tabi Mekke-i Mükerreme mukaddes bir ayna aynı zamanda bir ayna neyi görüyoruz? İslam alemini görüyoruz bu aynada. Dünyanın her yerinden Müslüman kardeşlerimiz geziliyor. Renk renk, çeşit çeşit kıyafetler, çeşit çeşit örfler, adetler, davranışlar, boylar, postlar. poslar. Çeşitli insanları görüyoruz. Tabi seviniyoruz dünya üzerinde nice nice çeşit çeşit kardeşlerimiz var diye memnun oluyoruz. Fakat ben bu cuma günü size özellikle bir şeyi e, vurgulamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman e, etrafı tabii görüyoruz. Camiye gittiğimizde görüyoruz. Efendim e, yolda yürürken görüyoruz. Çeşitli vesilelerle, çarşıdan, pazardan geçerken görüyoruz. Ee, Müslümanların genel durumu burada yani hem kesiti var hem de genel seviyesini ve durumunu görmüş oluyoruz muhterem kardeşlerim. Tabi Mekke'ye kimler gidebiliyor? Parası olanlar gidebiliyor, sıhhatli olanlar gidebiliyor. Genel durum böyle tabi. Bazıları da bazı şebekeler var galiba efendim hani organizasyonlar gizli mafyalar diyoruz ya her yerde dünyanın her yerde oluyor ileri geri bütün ülkelerde olabiliyor yani böyle bakıyorsunuz bir sokağa dizilmiş 15 tane kolları kesil insan Allah Allah o kadar insan nereden buldular böyle peş peşe sıralamışlar barikat gibi birisinden geçseniz ötekisine rastlıyorsunuz mesela bu tabi bir dilenme şebekesi demek yani zenginler geliyor sıhhatiler geliyor ama bir de onlardan istifade etmek isteyen gelenler de var. Çeşit çeşit Allah'ın kulları var. Allah tabi bizim vücudumuza afiyet vermiş, ve bir hamdü senalar olsun. Efendim bazı kulları müftela ama bazı da ben korkuyorum ki efendim böyle dilenci olsunlar diye küçüklükte kolları bacakları kırılıp çevrilip özel olarak sakatlaştırılıyor ki ileride o şekilde onlardan istifade etsin diye galiba ee, o için ona da dikkat etmesi lazım, devletlerin dikkat etmesi lazım bu bir şeyleri takip etmesi lazım. Gel bakalım sen nasıl oldun, kime bağlısın, akşam parayı kime veriyorsun, kim senden alıyor efendim, bunları devletlerin sorması lazım bu bir ayrı iş. Şimdi en zenginler ve en sıhhatlilerin geldiği yüzüde bir topluluk görmemiz lazım. Demek ki mükemmelede Medine'ye mülervede. Fakat sizinle dertleşmek için bu cuma günü dini bir mesele olduğu için bu konuyu açıyorum. Mesela yanlarında çocuklarını gezdiriyorlar. Görüyoruz kendileri hanımlar kapalı, beyler kapalı. Fakat çocuklar, çocukların kıl kıyafeti Beni hayretler içinde bırakıyor. Yani hepsi Avrupa'yı kıyafet bir, yani İslami kıyafet değil. Efendim çocuklara giydirdikleri. 1995. Efendim Mesela kızların kıyafetine bakıyorum. Efendim kısa etek, dizine kadar etek. Sonra bazılarını hayret ediyorum, otomobilde görüyorum, yani otomobilde bilmiş, zengin gibi aydın çocuğu belli, otomobilde el sallıyor, yanımızdan geçiyor, bizi ara yolda giderken. Efendim, omuzları bile açık, yani küçük çocuk ama, evet küçük çocuk ama doğru değil bunu böyle küçükten böyle alıştırmak, sonra bizim örfümüz böyle değil, giyimimiz, kuşamımız böyle değil, efendim bu bir. İkinci şey tabi e, televizyon var kaldığımız yerde. Televizyonun e, yayınlarına takip ediyoruz haberler, neler diye. Efendim, birine bakıyorum ki efendim, televizyon kanalları iki kanalı var zaten. E, kanallarına bakıyorum, yüreğim parçalanıyor, Avrupa filmleri. Efendim, tabii bir kültür elemanı olarak, kültürle ilgilenen bir hoca olarak, bir üniversite profesörü olarak yayınlara e, o gözle bakıyorum, yayınların ana fikrine bakıyorum. Emelinde yatan esas duyguya bakıyorum. Bu bir kültür savaşı, kültür savaşı. Yani cephede böyle toplarla, tüfeklerle yapılan bir mücadele, normal bir savaş ama bir de kültür yönden yapılan bir savaş var. Değin gibi insanları e, efendim kendilerine benzetmek adetlerini, tarihlerini, edebiyatlarını öğretmek filan gibi bir gayret içinde oluyorlar. Bunlardan da sonunda çok çok daha başka türlü faydalar sağlıyorlar. Bunların hepsini tabii biz biliyoruz. Buna kültür savaşı deniliyor. Bir kültür savaşı var. Ve bu kültür savaşında bu televizyonlar, radyolar çok çok büyük bir araç aşılıyor. Yabancı bir kültürü aşılıyor. Yabancı değerleri, yabancı zevkleri, hatta tabii şimdi insan Mekke-i Mükerreme'de kalırken ne istiyor? Mekke-i Mükerreme'de efendim, hiç günah olmasın, hiç haram olmasın, hiç Allah'ın sevmediği hal, duygu olmasın, hiç Allah'ın sevmediği efendim, sahne olmasın. Tabi film yabancı film olunca mümkün mü? Böyle bir şeyin süzülmesi, elenmesi. Bazen bir kültür mücadelesi var ve Müslümanlar bu kültür mücadelesinin farkında değiller gibi. Avrupalılar farkında. Tabi ben buraya gelmeden önce daha önceki konuşmalarımda size söylediğim gibi bir hafta İngiltere'de kaldım, iki hafta Amerika'da efendim, bulundum, gördüm. Oradaki insanlar, oradaki yayınlar, gazeteler efendim, tabii her ülkenin de bir koronar tabakası var. Gazeteleri falan elinde tutan, efendim kültürü yönlendiren bir tabakası var. Bir de halkı var, sessiz sedasız kendi hayatını yaşayan. Bu da doğru. Yani e, şeyleri milleti bir yere götürmek isteyen insanlar da var. Bizim ülkemizde öyle. Başka ülkelerde öyle. Şimdi ben burada şuna dikkati çekmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim. Yani bizim Müslüman olarak, Allah'ın sevdiği insanlar olarak allah Teala Hazretleri hayatımızın her sahnesini, her anını hayatımızdaki her faaliyetimizi güzel olsun diye emretmiş ve rızasına uygun olması için zulüm olmaması için Efendim kimlik olmaması için, Efendim Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bilgiler var. Yani bizim mesela hangi yemekleri yiyeceğimiz, hangi meşrubatı içeceğimiz belli, hangilerini içmeyeceğimiz o da belli. Mesela içkiyi yasaklamış Allah-u Teala Hazretleri neden? İçki aklı alıyor. İslam akla önem veriyor, akla değer veriyor. Aklı kullanmayı tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim. Birçok yerde, ''Efela dâkilûn, hiç akletmez misiniz?'' diye hitap ediyor muhataplarına. Cehenneme düşecek insanların dizlerini dövüp saçını başını yolup, yakasını yırtıp ah keşke o zaman akle sevdik diyeceklerini bildiriyor. Binaenaleyh akıl çok önemli olduğundan keşke yasak neler Akıl kalmıyor. Keşke geçtiği zaman aklın şuurun şey, kontrolü kaçıyor. insan sarhoş oluyor akılsız oluyor. Bir nevi deli gibi de oluyor. Ondan İslam onu yasaklamış. Domuz eti yasak. Ben Almanya'ya gittiğim zaman bir hafta yayın dinlemiştim. Domuz etinin aleyhinde Alman televizyonunda. Yani Almanlar da biliyor bu işin fenalığını. Bu etin sıhhi bakımdan hani onlar dini bakımdan bir şey yemiyorlar. Domuzu besliyorlar, yiyorlar ama doktorlar tıbbi bakımdan bir hafta aleyhinde yayın yapabiliyor. Yani şöyle e, radyoda, televizyonda onları biz şey yapıyoruz. Ve Allah onu hiç yasak etmiş. İşte bizim böyle mesela zulmen birisinden bir, bir şey almamız doğru değil. Ticaretimizin dürüst olması lazım. İşte bizim bir arkadaşımız anlatıyor burada güzel şeyler, küçük küçük olaylar ama güzel e, bunlar. Hoşuma gidiyor bunu halkımız bilsin. Böyle hareket edelim. Şimdi bizim arkadaşımız bir yere e, bidonla su almak gitmiş. Bidonu yok. Dükkana gitmiş. Dükkanda adam yok. Ama bidonlar orada duruyor. Demiş ki bu bidonlar kaç para yandaki komşusuna? Demişler ki 5 riyal galiba. Tamam demiş, şimdi adam burada yok, benim işim acele suyu doldurup gideceğim. Ben bu 5 riyal vereyim, siz ona verin. Eğer farklı bir fiyat varsa, yarın öbür gün buraya gene geleceğim, o zaman öderim farkı demiş. Kalkmış gitmiş. Şimdi birkaç gün sonra diyor, gittim diyor, diyor bir var. Bir bidonu aldım dükkana, oradaki bidonları gösterdim. Kaça bunlar dedim diyor, 10 riyal dedi diyor. Pazarlığa tutuştum diyor beş olmaz mı, yedi olmaz mı? Adam hayır dedi diyor. Baktım diyor, tamam on riyale satıyor. Belli. O zaman çıkartmış, beş riyal vermiş. Ben geçen gün buradan e, siz yokken komşunuza para vererek, beş riyal vererek bir plan almıştım. Demek ki 10 riyalmiş. Buyurun 5 riyal daha dedi diyor. Allah'a aldık diyeceğim diyor. Adam hop oturuyor, hop kalkıyor diyor. İşte demiş, Türkleri ben size söylemez miyim demiş. E, şeyde, oradaki etrafındakiler yaşlı bir kimseymış. Bakın demiş. 7 gün sonra 5 riyal daha getirdi. Hiç mecbur olmadığı halde. İşte bunlar böyle de falan diye. Arkadaşımız da böyle gülerek anlatıyor ama ben de güldüm dinlerken sevindim, memnun oldum. Bu bir kültür. Yani param yemeyiz biz. Haksızlık yap. Biz Allah'ın yasakladığı bir yerden gelir gelse bile almak istemeyiz. Bizim ölçülerimiz var. Bu ölçüler e, yani dinimizden kaynaklanıyor. Binaneler, bizim giyimimiz, kuşamımız, alışverişimiz, evimizde oturmamız, kalkmamız, soframız her şeyimiz İslami olacak. İslami olması için e, düzenleme yeri, ayarlama yeri, kaynak neresi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim çok okumamız lazım. Burada gördüğüm çok güzel bir şey. Yani bizim bu soylu kardeşlerimiz camiye erken gelirler. Bir Namazı aceleye getirmezler, iki, ezan okunduktan sonra farzı kılıncaya kadar uzun zaman beklerler, üç, namazı tadili erken ile ağır ağır kılarlar, hızlı kılmazlar, aceleye getirmezler, rekatları, rükûleri, secdeleri, kadeleri, kavmeleri birbirlerine karıştırıp böyle hızlı hızlı kılmazlar. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyorlar. Avantajları var. Arapça'da biliyorlar. Kur'an-ı okuyor, yanımdaki bu sabah efendim, e, Aksakallı ihtiyar Arap, giyimi kuşamı belli Arap, e, Hoca Efendi ayetleri okudukça sızlanıp dinleyip ağlıyordu. Yani ayetlerden etkileniyor, etkilenerek dinliyor. Bu çok güzel. E, bizim de Arapça öğrenmemiz lazım. Bir, yabancı dil öğrenmek, insana ikinci bir kültür kapısını açtığı için çok önemli. Mutlaka öğrenmeliyiz. Sonra Arapça biliyorsunuz bizim ana dilimiz bir şaşıracaksınız. Bizim ana dilimiz Türkçe. Sen de şimdi bize Türkçe konuşuyorsun. Hocam ana dil nereden oluyor diyeceksiniz. Bunu Hamidullah Bey e, Allah selamet versin bulmuş. Bu nüfdeyi işte, e, Peygamber Efendimizin sevcileri Müslümanların anasıdır ya, onlar da Arapça konuşuyorlardı ya, onun için Arapça da bizim ana dilimizdir. Onun için ana dilimizi hepiniz öğreneceksiniz. yer sürü neyse, efendim, Arap dilini az çok öğreneceksiniz. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman duygulanacaksınız. Bak, Alman ilahiyatçı, Müslüman olmuş, hafaz tavsili yaptıktan sonra Müslüman olmuş. Her Allahu Ahad suresi okuyuşta gözyaşları içinde kalıyormuş, mum gibi eriyormuş, duygulanıyormuş. Neden? E manasını biliyor Kulhuvallahu Ahad'ın. Derinliğine şuuru eriyor ve seviyor. Sevdiği için, duygulandığı için de gözleri yaşarıyor, ağlıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. Bir, kuru kuruya okumak değil. Tabi kuru kuruya okunsa bile sevabı var ama biz onunla yetinmeyelim. Yani evet bir hadis içerisinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir insan Elif, Lam, Mim dese yani bunlar üç harfin ismi Elif'ine bir sevap Lam'ına bir sevap, efendim, Mim'ine bir sevap yani nice sevap kazanacak insan ama bununla yetinmeyelim. Bunu araba karşı söylemiş yani manasını bilen insana karşı. Manasını bilmeyen Müslüman kardeşimize bizim söyleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim'in manasını öğren. Allah'ın selamı Allah sana peygamber göndermiş, vahiy indirmiş, bunu öğren diyeceğiz, bu bir. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve bize bu dinimizi getiren, Allah'ın emirlerini öğreten, serverimiz, önderimiz seyyidimiz, efendimiz başımızın sadece her şeyimiz Allah'ın Habibi bizim de kalbimizin sultanı, gönlümüzün sultanı peygamberi zişanımız sallallahu aleyhi ve, ve sellem peygamber efendimizi tanımadan hadislerini öğrenmeden tavsiyelerini duymadan dinlemeden, efendim, çoluk çocuğumu da öğretmeden olmaz işte bunları öğreneceğiz bunları öğreneceğiz ve e, bunlardan bir şey meydana geliyor, İslami kültür dediğimiz davranış bütünlüğümü ilene giriyor. İşte parayı şey olarak veriyoruz. 2-3 yani gün sonra olsa bile bidonun parasını götürüp veriyoruz. Top gözlü oluyoruz. Efendim, adaletten yana oluyoruz. Zayıfı tutuyoruz. Fukarayı seviyoruz. Renk farkı gözetmiyoruz. Zenci diye dışlamıyoruz. Siyah renkli diye efendim, hor bakmıyoruz. Allah'ın kullarının kıymetini Allah bilir. Belki kalbi temizdir diyoruz. Her bir gördüğümüze iyi niyetle bakıyoruz. Bunlar bizim kültürümüzün çok güzel yönleri, fakat benim burada gördüğüm husus, sevgili kardeşlerim çocuklarımızı öğretmekte ve kendimizin günlük yaşayıp yaşayıp ve diğer hususlarda tabi İslam'a efendim, e, riayette gevşeme görüyorum ben. E, İslam kültüründen kopma görüyorum. Başka kültürlerden etkilenme görüyorum. Ve bunlar da karşı tarafın kurnazlığıyla bir kültür savaşında bir oyuna getirme süretiyle sizin farkına varmadığınız bir şekilde yapıldığı için bunu ikaz etmek gerektiğini biliyorum. Ve Şimdi rica ediyorum, ikaz ediyorum, Mekke-i Mücreme'den nasihat ediyorum, tavsiye ediyorum ki Kur'an-ı Kerim'i tam öğrenin, çocuk da öğretin. Geçin. Peygamber henüz tam öğrenin, tanıyın, hadis-i şeriflerin çoğu çocuklara kendisi öğretti ki ve bunlara göre yaşayalım ve bizim tabi yani nasıl Müslüman olarak yaşayacağım dediğimiz zaman bizim elimizde şahane bir örnek var, kendi tarihimiz, kendi kültürümüz, dedelerimiz Müslüman olarak yaşamışlar. İslam aleminin en büyük alimleri bizim dedelerimizin arasından çıkmış. Tukuk de tefsir konusunda, efendim, hadis huzursunda imam yani önder olan en büyük şanslar bizim e, dedelerimizin arasından yetişmiş. Ne demek bu? Yani İslam'ı çok iyi öğrenmiş dedelerimiz ve çok iyi öğrendikten sonra ihlas ile, imam ile tam böyle bir hulusu kalbiyle İslam'ı yaşamışlar filan hele dedelerimizin hayatına baktığımız zaman dedelerimiz nasıl yaşamışlar, neler yapmışlar, nasıl oturmuşlar, kalkmışlar, evlerin şekli, şemaili, avlusu, bahçesi, cumbası, kafesi, haremliği, selamlığı, yani her şeyi... Kılıf kıyamet efendim örtüme efendim e, baş örtü efendim vesaire bunların hepsi bize sertifikası olarak kendi tarihimize canlı efendim mevcut ve Binaliyle kendi kültürümüzü koruyacağız. Ayıp zaten. Ben çok ayıp diyorum. İnsan kendi kültürünü bırakır da başka kültürü taklit ederse çok ayıp. Ayıp diyorum yani. Niye Emin Niye ben başkasını taklit edeyim? Niye ben çocuğuma efendim Pamuk Prenses gibi elbise giydireyim? Evet, o filmleri bize oku, gösteriyorlar, sevdiriyorlar. Efendim, çocukların kitaplarında resimler vesaireler falan. Pamuk Prenses şöyle şöyle giyinmiş, Cinderella böyle efendim arabaya binmiş, şöyle şöyle kıyafeti. ne yani ben e, kendi e, şeyimi düşünüyorum. düşünürüm. Niye, niye taklit edeyim ama dikkat edilirse bakın sezar'dan Cinderella'ya, Pamuk Prenses'ten, Haydi'ye kadar bize her şeylerini onlar öğretmişler. Biz kedi tarihimizdeki, mazimizdeki güzel şeyleri bilmiyoruz ama onların ne dediğini biliyoruz. Sezar efendim, Roma'ya mektup yazmış, ne demiş, herkes biliyor. Niye yani böyle oluyor, niye ben İtalyan mıyım, ben Latin miyim, diyelim. Binaenaleyh kendi kültürüme e, sımsıkı sarılmalıyım. Tabi bunun iki şeyi var, bir eğer yani e, bizim kendi milli bir kültürümüz varsa elbette milli kültürümüze bağlı olacağız filan diye İngiliz'in Amerikalı'nın, İsviçre'nin birbirinden farkı gibi o bakımdan böyle bir sarılması lazım ama bizde sadece böyle bir milliyet meselesi yok bizde dini bakımdan da önemli Giyim kuşam açık olursa İslami olmuyor Sonra e, gayrimüslimleri benzemek, gayrimüslimleri taklit etmek, onlara benzemeye çalışmak uygun olmuyor, günah oluyor. Binaenek bizim e, kendi şeyimize o bakımdan da sarılmamız lazım. Bizim her şeyimizde imanımızın damgası olması lazım. Kalite belgesi damgası gibi imanın, İslam'ın damgasının olması lazım. Ona çok dikkat edelim. Tabi biz e, biliyorsunuz zini bir grubuz. Ben de ilahiyat fakültesi profesörlerimdenim. Kardeşlerimiz biz sizler birbirimizi tanıyoruz. Efendim bu meselelerin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için dergiler çıkartıyoruz. Kadın dergileri, erkek dergileri, çocuk dergileri, büyük dergileri, tıp dergileri, ilmi dergiler, kitaplar çıkartıyoruz. Elhamdülillah işte radyo yayınlarımız var. Kültürümüz çok önemli ama tabii siz nasihatler dinleyeceksiniz tutacaksınız da biz de sözümüzün tesir ettiğini göreceğiz. Allah'ın emirlerinin tutulmaya başlandığını göreceğiz. Mutlu olacağız, bahtiyar olacağız. O bakımdan hepinizi Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okumaya, öğrenmeye, bellemeye, ahkamını öğrenip uygulamaya davet ediyorum. Efendim, Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesini çok iyi öğrenmeye, e, onu hayatınıza uygulamaya davet ediyorum. Müjde var. Ümmetin bozulduğu zaman da Efendimiz'in sünnetini uygulayanlara şeyin sevapları var. Bu bir müjde, büyük bir müjde. O müjdeyi size hatırlatıyorum ve kendi öz kültürümüze uygun her şeyimizi öyle tazim etmeyi tavsiye ediyorum. Acı acı müşahede ediyorum ki, İslam alemi, yani Müslüman milletlerden, genel kardeşlerimize baktığımız zaman görüyorum ki geri kalmışız. Birçok ortamdan hatta şey bile, mesela belediye hizmetleri, efendim yollar, kaldırımlar, su vesaire ihtiyacı, hatta efendim işte otelin e, bilmem banyosu, yüzdün fısı vesairesi her şeyimizde çok dikkat etmemiz lazım. Cidiz olmamız lazım. Allah Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği bir adet dediğim bir, bir insan bir Müslüman bir şeyi güzel yaparsa onu seviyor. Rahmetine erdiriyor. Yani yaptığı şeyi güzel yapmak, mükemmel yapmak, estetik kurallara uygun olarak yapmak fevkalade bizim için dini bakımdan da önemli. Estetik bakımdan önemli, örf adet bakımından önemli. Önemli. Kültür deyince, örf adet deyince ceketinizi ilikleyeceksiniz. Hazır, hazır ol vaziyette Saygı duyacaksınız. Bayrak gibi, ezan gibi efendim, saygı duyacaksınız. Kültür sözü, kültürümüz sözü de efendim İslami örfü aletimiz yaşandığınız davranışlarımıza, giyim kuşamımıza her şeyimize titiz olacaksınız. Siz koruyacaksınız ve kişisiz olursanız siz uygularsanız işte bir İslam milleti, İslam ümmeti bak böyle olur diye herkes hayran kalacak. Hop oturup hop kalkacak. işte işte bu Türkler böyle temizdir, böyle dürüsttür, İşte bu insanlar bu kadar mübarektir, İşte bu insanlar Allah'ın hızasını bu kadar güzel düşünüyorlar diye. Başka milletlere de örnek olacak, onlar da İslam'ı sevecekler, gelecekler. Amerika'da ihtisas yapmış olan bir doktor kardeşimiz anlatmıştı, benim çalışmalarımdaki İslami terbiyemden kaynaklanan, Dürüstlüğü görünce Amerikalı, Amerikalı profesör Müslümanlığı o kadar sevdi ki neredeyse hemen kelime-i şehadet getirip Müslüman olacaktı. Müslüman olay diyor diyor yani o kardeşimiz. Evet işte bu İslamı temliğinin en güzel şekli bu. Güzel olacaksın. Sevecek karşı taraf, hayran kalacak, memnun olacak. O zaman o da İslam'a gelmek isteyecek. O öyle İslam'a gelince de sen muazzam sevap kazanacaksın. Çünkü Allah biliyor sana bakıp seni sev onun İslam'a yakınlaştığını, İslam'ı onun için seçtiğini Allah biliyor sana sevap verecek. O bakımdan İslami hayatınıza, İslami örfümüze, adetimize, kültürümüze çok sımsıkı bağlı olmanızı, her şeyinizi düşüne taşına Allah'ın rızası uzun uygun bir yapmaya gayret etmenizi tekrar hatırlatıyorum bu cuma sohbetinde Biliyorsunuz hadisi kutsiden alınma bir güzel cümlemiz var. Bizim ana prensibimiz, yakamıza rozet olarak taktığımız bir söz var. Küçüncü harflerle yazıp ilahi ence maksudi ve ence tahke matlubin. Rabbi muradım, maksudum arzum sensin. Gece gündüz durmayıp hissetiyim. Noel kim görsem Cemalim dediğim diye. Süleyman Çelebi'nin devletine geçtiği gibi ilahiyen de maksud diyoruz. Ya Rabbi maksudum sensin ve rıdaki maksudi. Senin rızanı kazanmak istiyorum. Ama her şeyimizde, her şeyimizde, her anımızda, her davranışımızda böyle olacak. Allah Teala Hazretleri bizi sevdiği işleri işleme muvaffak eylesin. Sevdiği güzel ahlaka sahibi eylesin. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullardan eylesin. Sevdiği kullarıyla beraber cennetiyle, cemaliyle müşerret eylesin. Size Mekke'den say Ses selamlar sevgiler kucak dolusu efendim dualar temenniler tümüme arzelerim eselamül aleyküm erahmetullah ve, ve berekat.